Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabatepe Merhabalar, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Derneği adını hazırlıyor ve sunuyoruz programı. Ben de dernek adına Melek Nur Dudu olarak karşınızdayım. Bugünkü konuğum Esin Pamuk, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, telefon konum olarak bugün Esin'i ağırlıyoruz. Gediz Ekoloji Topluluğu ile ilgili seninle konuşacağız bugün. Esin, evet. Gediz Ekoloji Topluluğu bir gıda topluluğu nedir, nasıl evet. oldu, nasıl gidiyor gibi genel böyle bir sohbet başlangıcı olsun. Tamam, peki. Yetoyu e, biz e, yaklaşık bir sene önce tohumlarını attık kurmak için çalışmalara başladık. Biz İzmir'de buğday ekibi olarak öncelikle aslında buğday derneğinin İzmir'de yerelde neler yapar e, diye bir araya geldiğimiz bir ekip de, hı hı. E, başladık gıda toplulukları üzerine çalışmaya. E, İzmir'de yaşayan buğday üyeleri ve buğday yöneticileriyle beraber İzmir'de küçük küçük en kolay neler yapabiliriz de başladığımız yolculuğumuzda ilk önce Uğur'a tarafında, Batı İzmir tarafında bir gıda topluluğu kurulmuştu. Evet. Biz önce ben şahsen yani GETO'nun ana kadrosu, kurucu kadrosuyla beraber önce oradaydık biz. Hı hı. Ama gıda topluluklarının ilkelerinin en başında yerel ve küçük olması geldiği için biz bir süre sonra çoğaldığımız için çok mutluyuz. İzmir'de çok yoğun bir gıda topluluklarına talep var. Ee, Batı İzmir topluluğu e, büyüdüğü için, çoğaldığı için biz bölümüne kararı aldık. Hı hı. Ve Geniz bölgesi, Karşıka bölgesi aslında biz şehirde yaşayan e, türeticilerimiz karşıyakada oturuyor ağırlıklı olarak bu bölgede. Üreticilerimizi Geniz bölgesinden e, araştırıyoruz, buluyoruz, işbirliği yapıyoruz. Hı hı. Bu şekilde biz önce e, buğdaydan yani buğday ekibiyle, buğdaydan ilgili yani İkibiyle yola çıkıp evet. Batı İzmir Gıda toplumdan bölünmüş bir çok taze bir gıda topluluğuyuz. A aslında ee, sistemin tersine e, büyümek yerine bölünüp daha da e, evet. çekirdeği küçültmüşsünüz Hı -hı. gibi olmuş. Yani. ilginç bir şey <gülüyor> gerçekten. Evet yani yerelde e, örgütlenmek küçük örgütler küçük gruplar çok daha samimi ve çok daha pratik hareket edebiliyorlar. Hı -hı. Üreticiler açısından da öyle, e, lojistik açısından da öyle. Yani Urla bölgesi Batı İzmir'e çok farklı bir yer, Gediz bölgesi farklı bir yer. Hı hı. Küçük küçük çalışmak, bölgesel çalışmak ve topluluk küçük topluluklar olmak daha pratik ve daha işlevsel olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bununla beraber bir tane daha gıda topluluğu kuruldu İzmir'de. Bunun hı hı. aynı bu sebepten dolayı Kemal Paşa tarafında da bir gıda topluluğumuz var. Şu anda 3 tane olduk Buday ekibinden çoğaladı. Evet, evet. Aynı zamanda e, bizim avantajımız e, Ege Üniversitesi'nde Tayfun Özata hocamız da bizimle gıda toplulukları meselesiyle çok ilgileniyor. Bize çok yol gösteriyor. İşbirliği yapıyoruz. Hı hı. Beraber e, sıkıntılarımızı konuşuyoruz, çalıştaylar düzenliyoruz. Onların da kendi Ege Üniversitesi'nde gıda toplulukları var. Hı hı. İzmir'de altı tane gıda topluluğuyuz şu anda. Evet, onu soracaktım. Ama biz, altı tane. İyi, <gülüyor> evet, güzel bir rakam. biz buğday olarak üç kardeşiz. <gülüyor> da ekibinin Evet. Ee, öyle diyorum Hı -hı. Ya, ama onun dışında üniversitede de gıda toplulukları var. Hı -hı. Küçük olmak gıda topluluklarında ee, daha önemli. Yani Hı -hı. biz e, bir tane topluluk üzerinde büyümüyoruz. Bölgesel bölgesel mahallelere kadar inmesi gerektiğini düşünüyoruz gıda topluluklarına. Daha pratik oluyor öyle söyleyeyim. Yani. Diğer yandan da ki, bireysel evet. anlamda sorumluluk almayı da herhalde artıran bir özelliği vardır diye düşünüyorum. Yani dağılmayı Tabii. engellediği için herhalde. Tabii yani bir gönüllü esaslı bu işi yaptığımız için hı hı. çok büyük organizasyonlarda gönüllülük yıpratıcı olabilir, evet. yorucu olabilir. Ama küçük gruplarda bu döngüyü sağlamak çok daha kolay. Hı hı. Çok daha omuz omuza çalışıyoruz, ilsek teması kuruyoruz. Bütün topluktaki herkes birbirini tanıyor. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Hı hı. Böyle kendi içimizde görev grupları yapıyoruz. Yani kimisi dağıtım organizasyonuyla ilgileniyor, kimisi üreticilerle iletişimle ilgileniyor. Ve evet. bunu kendi içinde bir döngüsel şekilde görevleri döndürüyoruz. Daha pratik oluyor o anlamda tabii ki. Ee, evet yani gıda topluluğu kavramına birazcık aslında böyle bir değinip oradan ghettoya bağlamak gibi bir hı hı. şey belki de yapabiliriz. Hani gıda topluluğu evet çok duyuyoruz, çok fazla hayatımızda var ama tam olarak nedir, ben neden gıda topluluğunu seçmeliyim? Ya seçmeli miyim gibi bir e, soru üzerinden ne dersin bu konuyla ilgili? Bence seçmelisiniz tabii evet. <gülüyor> bu arada. <gülüyor> tabii ki. Yani gıda topluluğu biz üreticiyle, üreticiyle direkt iletişim kur, kuran bir çöp topluluğu oluşturuyoruz. Yani Hı -hı. Pek ürünü toparlayamadım ama birebir üreticiyle e, iletişim haline geçen, birinci elden küçük üreticiyi destekleyen Hı -hı. E, bir alışveriş var aramızda. Biz onları destekliyoruz satın alarak. Üreticilerimiz de bizim için aracısı bir şekilde ürünlerimize ittiriyorlar ürün alma garantisi verdiğimiz için onları da rahatlatıyoruz hı hı. karşılıklı bir şekilde güven ilişki fayda sağlıyoruz bir güven ilişkisi açısından hı hı. fayda sağlıyoruz onlara da onların şey üretim üretimlerini destekliyoruz hı hı. topluluk destekli tarımını yapıyoruz Bu arada hı hı. hem onlara bir güven vermiş oluyoruz ürünlerini pazarlama konusunda biz de birinci elden çok daha ekonomik bir şekilde direkt üreticiden ürünlerimizi ve yerelden tabii ki yerelden temin ediyoruz. Karbon ayak yüzümüzü azaltıyoruz. Daha toplulukları karşılıklı olarak hem tüketiciye hem üreticiye çok fazla faydaları oluyor. Ve topluluk olmak bir sadece gıda değil, birlik olmak da çok güzel evet, bir duygu. Aynı, aynı düşünen, aynı yürekten insanlar bir arada oluyoruz. Birbirimizle her şeyi paylaşıyoruz, yardım ediyoruz her konuda birbirimize. Yani gıdanın merkezinde toplanmış bir topluluk olmak insani olarak da çok insana rahatlatan bir duygu yani bir yere ait olmak, bir topluluğa ait olmak çok keyifli gerçekten. Evet özellikle de en büyük problemlerimizden biri olan gıda ile ilgili umut vadedecek şeyler yapıyor olmak çok ayrı Hı -hı. bir şey gerçekten. Bizim, bizim için de bunları izliyor olmak çok ıı, izliyor ve bir şekilde ucundan tutuyor olmak çok değerli gerçekten. Ee, o yüzden daha Hı -hı. sohbetin ortasında olmamıza rağmen tebrik ediyorum şimdiden. Ee... <gülüyor> yani gıda topluluğunda olmak gerçekten gıda topluluğuna katılmak bir şeyi şey olarak e, somut olarak bir şeyin ucundan tutmak demek. Ben burada herkese özellikle gıda toplumları konusunda davet ediyorum. Evet bizim lütfen. Bizim topluluklarımızı İstanbul'da da çok yoğun biliyorum çalışmalar yapılıyor bu konuyla ilgili. Hı hı. Çanakkale'de yapılıyor duyduğum kadarıyla. Yani çok reel bir şey bir, bir fayda sağlıyorsunuz hem kendiniz için hem üretici için. Çünkü üreticilerin çok büyük sıkıntıları var bu anlamda. Hele doğa dostlukları yapan üreticilerin. Hem onları desteklemiş oluyorsunuz hem kendiniz sağlıklı gıdaya ulaşmış oluyorsunuz. O yüzden Gıda topluluklarına mutlaka davet ediyorum, herkesi tavsiye ediyorum bu anlamda. Hı -hı. Bizim de kapımız açık İzmir ve Karşıyaka bölgesi, Gediz bölgesi olarak Hı -hı. herkese. <gülüyor> Güzel. Ee, sence peki böyle bir gözlemleme şansınız oldu mu bilmiyorum. Ee, doğa dostu tarım yapmaya daha ekolojik, daha doğal tarım yapmaya meylenen, meyleden e, üretici sayısı arttı mı bu tarz e, gıda toplulukları sonrasında? Veya esnasında Evet artıyor biz ben onu e, kendi bölgemizde gediz bölgesinde e, canlı olarak yaşadım ha, e, yani vazgeçmeyi vazgeçmeye dönmüş küçük üreticileri alım garantisi verdiğimiz için onlara da bir e, coşku sağlıyor tekrar geri dönüş sağlıyor üretime hı hı. bu anlamda hı hı. E, şehirden gelen e, şey yerleşmiş e, gedi bölgesine yerleşmiş Arkadaşlarımız var Tam ne yapacaklarını bilmiyorlar ama bir toplulukla birlikte hareket ettikleri zaman topluluğun ihtiyacına göre üretim yapıyorlar. Hı hı. Zaten doğa dostu üretim yapıyorlar ve destek bu aldıkları destekten dolayı da güç buluyorlar kendilerini. O anlamda hani göç eden şehirden göç eden e, ekolojik üretim yapmak isteyen e, üreticilerimiz de halihazırda çok sıkıntı çekip e, pazar bulamayan Doğa dostu üretim yapan küçük üreticilerimiz de topluluk sayesinde hmm. e, moral buluyorlar, güç buluyorlar, destek buluyorlar. Evet, çok, çok o önemli. anlamda çoğalma var. Biz e, destek alıyoruz yani söylüyoruz. E, bizim zaten ziyaret, biz kontrol demiyoruz. Teftiş demiyoruz hmm. hiçbir zaman üreticilerimize. <gülüyor> ziyaret ediyoruz çok sık, hep beraber piknik yapıyoruz, üretimlerine dahil olmaya çalışıyoruz elimizden geldiyse kadar. Hı hı. Orada da karşılıklı bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Hı hı. Yerli tohumları desteklememizin ne kadar önemli olduğunu, ilaç kullanmamamız gerektiğini, hı. birbirimizi geliştiriyoruz o anlamda. Biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Doğaya ne kadar saygı duymamız gerektiğini ve beklememiz, sabretmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Onlar da bizim e, teknik bilgilerimizden faydalanıyorlar. Böylelikle karşılıklı işbirliğiyle çok daha bilinçli bir şekilde doğa dostu üretim yapıyoruz. Evet, evet. üreticilerimizle <gülüyor> beraber. Ne güzel. Ee, şu anda organizasyon yapınız nasıl işliyor? Yani e, nasıl bir takviminiz var buna üreticiler diyeyim Nasıl uyum sağlayabilirler? Almak isteyenler ürün. Evet. Biz normalde kışın hani Batı hizmet topluluğu ile beraber iki haftada bir dağıtım yapıyorduk. Anca Hı -hı. organize olabiliyoruz yani herkesin bir arada olması. Çünkü bir cumartesi yarım günümüz belki gidip gelmek, almak, yerleştirmek alışverişle geçmiş oluyor bu Hı -hı. anlamda. Hı -hı. Biz yazın kendi içimizde küçük toplantılar yapıyoruz, sohbetler yapıyoruz, kararlarımızı alıyoruz. Biz yazın haftalık dağıtıma döndük. Çünkü yazın çok bereketli toprak, çok güzel sebzelerimiz var. İki hafta uzun bir süre üretici Hı -hı. iki hafta bizi bekleyemez. Yani domatesler sürür. Biberler çürür şeklinde hmm. düşünerek yazın bu kendi kendi verdiğimiz bir karar deniyoruz. Şu anda yazın haftalığa döndük. Haftalık dağıtım yapıyoruz. Nasıl gidiyor? Daha çok sevdiğim. Ee, tabii İzmir biraz yazlıkçı bir şehir. Hmm. Ee, biraz sıkıntılarımız oluyor. Yani e, katılım az. Ama e, mutlaka e, bahçelerimiz, üreticilerimiz de küçük olduğu için mutlaka bahçeden çıkanları bir şekilde de oturum yapıyoruz, organizasyon yapıyoruz. Üreticimce de o anlamda yalnız bırakmıyoruz. Yazın yalıklara gidip onları yalnız bırakmıyoruz. <gülüyor> her daim ürünlerini değerlendiriyoruz, alıyoruz bir şekilde birbirimize ulaştırıyoruz. Hı -hı. En azından öyle de topluluk içinde de pastlaşıyoruz. Siz de zaten yani her şekilde. Herkes çok birbirini tanıdığı için Hı -hı. yakında oturduğumuz zaman böyle birbirimize paslaşıyoruz. birbirimizden bir şey işini yapıyoruz. Hı -hı. uygun olmadığı günlerde bu şekilde destek olmaya çalışarak üreticimizin de mağdur durumda bırakmıyoruz evet. İzmir'de özel bir durum belki bu bilmiyorum yazın daha zor yani ama aslında e, şeyi nüfusu da artıyordur bir noktada değil mi ama e, İzmir Peki. hani nüfusu? yani İzmir'de yazlık e, ortamlarından dolayı çok fazla gelen kişi vardır İzmir'e bu artırmıyor mu şeyi talebi yani tabii onlar hep yazlığa gittikleri için biz daha şehir merkezinde toplanıyoruz. Ha, uzak arttırmıyor. Var olanlarda yazlıklarına gidiyorlar. Hı, Ama tabii. bu sorumluluğu gıda topluluğuna destek, sorumluluğun topluluk olma bilincine olduğu için insanlar hı hı. bir şekilde hani izine geldikleri gün, gıda dağıtımı olduğu gün iznine gelmeye çalışıyorlar. Hı hı. Hani kendi üreticimizden alalım, gidip marketten, pazardan almayalım, topluluk Topluluğa faydamız olsun şeklinde düşünüp bir şekilde evet. e, ayakta duruyoruz, dağıtımlarımızı yapıyoruz. Hı hı. Ama hani açıkça söylemek değilse kışın çok daha güvenli bir hayat olduğu için şehirli insanının <gülüyor> kışın çok daha hareketli geçiyor, yoğun geçiyor dağıtımlar. Evet, Bir listeniz oluyor herhalde. Bu listeyi yayınlıyor musunuz? Yoksa her bir gönüllünüz aracılığıyla mı ulaştırıyorsunuz almak isteyenleri? Nasıl işliyor sistem? Biz kapalı bir grup kurduk hı hı. Facebook üzerinden e, çünkü şey diye başladık e, her, birbirini tanıyan destek teması insanlar arkadaşlarını eklesin herkes getoyu anlatsın kulaktan kulağa hı. bilen duyan katılmak isteyenler gelsin şeklinde arkadaş arkadaşı ekleyebilen bir kapalı grubumuz var. Hı hı. E, bu grupta bilgilerimizi paylaşıyoruz dağıtım listemizi de e, Google Sheet şeklinde e, Facebook sayfamızdan paylaşıyoruz. Hı hı. Oraya in, in, arkadaşlarımız yani çarşamba günü listeyi açıyoruz. Çarşamba ya da perşembe günü. Hı hı. E, pazar gününe kadar listemizi açık tutuyoruz. Pazar kısı gününe de dağıtım yapıyoruz. Bu yaz sezonunun buralarını. E, Google sheet düzenli ekiplerimiz var. Yani üreticilerimizi arayıp e, listedeki ürünlerin değişikliklerini, fiyatlarına, bilgilerini yazan bir ekibimiz var. Hı hı. Dağıtım ekibimiz var kargolu ürünlerimiz oluyor bazen onları organize eden ödenesini yapan kargosunu alan ekibimiz var hı hı. o şekilde iş bölümü yapıyoruz ve haftalık tabi yazın haftalık organizasyon biraz daha sıkışık oluyor bunu yapmakta evet doğru <gülüyor> biraz daha o konuda zorlandık yazın ama az da olunca bir şekilde şey yapıyoruz normalde aslında bizim uzun vadede amacımız Zaten hiçbir şekilde kargolu ürün almadan bütün ha. ihtiyaçlarımızı yerelden temin etmek. Nasıl olacak mesela o? yani İstanbul'da yaşayan biri de o zaman o çevredeki veya Adana'da yaşayan biri de o çevreden temin etmek durumunda olacak değil mi? Uzun vadede mi? Orta vadede hedef bu mu? Evet. Yani hı hı. tabii bu bölgelerimiz açısından çok mümkün değil. Biz İzmir olarak avantajlıyız. İzmir'de birçok şeyin üretimini evet, yapabiliyoruz. Çeşitlilik var. Aynen. Çeşitlilik var yani bunu İzmir adına söylüyorum çok şanslıyız hı hı. burada bazı bulamadığımız ulaşamadığımız ürünleri üreticilerimize teşvik ediyoruz bizim için patates üretir misin hı hı. bizim için buğday eker misin hani kalkıp Balıkesir'den Karşı'dan ya da herhangi bir yerden almayalım bunu deyip hı hı. bu şekilde organizasyonlar yapabiliyoruz İzmir'in şartları gereği. Hı hı. O yüzden de bizim uzun vadede hedefimiz İzmir'de yerelden her şeyi temin etmek. Onun dışında da özellikle Buğday Derneği'nin tatu taşıplıklarını tercih evet. ediyoruz üretim yapan. Bazı şeyleri de hep yerelden üretmeniz mümkün değil. Tabii. Daha mümkün. Özel şeyleri. Onları da mutlaka e, tatu taşıplıklarını öncelik alıyoruz. Hı hı. Buğday Derneği'nin güvencesiyle, desteğiyle onlara güvenimiz sonsuz onlardan hı. ürün almaya çalışıyoruz. Hmm. Ama bu İstanbul için biraz daha zor tabii ki İstanbul'un biraz daha kargo yoğun topluluklar kuru, kurması lazım. Evet. Orada da şöyle bir şey olacak yani çok insan aynı anda sipariş verirse kargo maliyetini, karbonatiklerini azaltmış olacaklar. Evet aslında yine bir topluluk yani. mantığı yani o bir birlik beraberlik birlik kavramı tabii. üzerinden her şey çok daha kolay işleyecek. Çok evet, bireyselleşmeden. Evet. Hı hı. Her şey çözüm bulunabiliyor topluluk evet. olduktan sonra. Doğru. İşler de paylaşılıyor, görevler, sorumluluklar, hepsi paylaşılıyor. bu anlamda çok keyifli topluluk içinde olmak. Sizin e, ekibinizde çok e, yaş, cinsiyet, iş e, alanları vesaire çok farklılık gösteriyordur herhalde. Yani genelde evet. nasıl bir ekipsiniz? Aslında genç bir ekip. Gençler daha e, aktif. Şey, konuda e, duyarlı Hı. diye düşünüyorum. Ama hani çok genç derken e, nasıl söyleyeyim yaş aralığı 35-45 gibi bir genç işte. şey. Genç işte. Genç işte. Gayet tabi, genç. Yani, <gülüyor> yani e, aslında en çok e, çocuktan sonra gıda meselesine daha çok düşüyoruz. Hı. Yani düşülüyor. Grupta da öyle. O yüzden hani aktif çalışan, şehirden uzaklaşması şu dönemde mümkün olmayan ama daha etik, daha doğa dostu beslenip işte dünya içinde bir şeyler yapmak isteyen bir grup bir grubuz biz. Tabii bu arada Hı -hı. emeklilerimiz de var. Hı -hı. Daha çok konuyla ilgilenen çok daha gençler var. Hani böyle bu anlamda Karışık bir topluluğuz. Ağırlıklı olarak yine de ben diyorum ki orta gençler ağırlıklı. <gülüyor> orta çocuklar genç. bu konuda çok önemli belirleyici bir unsur. Çocuk Hı -hı. sahibi olduktan sonra daha çok değişiyor her şey. Evet. O anlamda öyle bir beyaz yaka bir ekibimiz var yani şehirde şu anda aktif çalışmak durumunda Hı -hı. olan. Gayet güzel. Olan. <gülüyor> Küçük çocuklar var çok güzel böyle parklı bir kafede buluşuyoruz. Çocuklar geliyorlar sebzeleri ediyorlar oynuyorlar hepsi bir arada. Açık havada. Bunun bilincine Bilmiyorum. varıyorlar daha çocuk varıyorlar. yaşta. Çok çok keyifli bir şey e aynen. gerek. Aynen Ebeveyn öyle. Evet. Hı hı. E, ben bir yandan şey de merak ediyorum. Şimdi gıda toplulukları e, kavram gereği zaten senin de söylediğin gibi tamamen gönüllü bir ekipsiniz. Gönüllü çalışıyorsunuz hepiniz. Evet. E, olabildiğince zaten aracısız olması çok önemli bu durumun ve yerel olması bu kesinlikle sebeple. aracısız. O bizim en ilk ilkelerimizden, ilk beş ilkemizden biri. Aracı kesinlikle kabul etmiyoruz. Evet, o zaman bu durumda aslında soracağım sorunun da cevabını almış oluyorum galiba. Yani e, bir noktada bunun bir insanların kendi geçim kaynağını çıkarabilecekleri bir e, oluşum olma ihtimali ol, olur mu mesela ileride? Yani... İşte Ahmet, Mehmet bu işten para kazanabilir halde her şeyin adil işlediği durumdan bahsediyorum tabii ki. Ee, yoksa insanlar için mi soruyorsunuz? Evet evet aynen yoksa bu hep e, sence yani gıda topluluğu meselesinden bahsediyorum aslında genel anlamda. Evet. Hep gönüllü evet. işlemesi gereken veya gönüllü işlemeye mahkum bir şey mi? İkisini de yani bir olumsuz anlamda soruyorum bir olumlu anlamda soruyorum aslında. Ha, ikisi evet, de olabilir. Bunu çok tartışıyoruz, düşünüyoruz. Hı hı. E, Tayfun Hocam'la da Ege Üniversitesi'nde de yurt dışındaki örneklerini bize anlattılar orada deneyimlemiş bilen insanlar. Hı hı. E, aslında büyüdüğü zaman organizasyon, profesyonel çalışan, ekipte çalışan ve topluluğun e, onun masraflarını, o kişilerin masraflarını çıkarttığı modellerde var. Hı hı. Biz ama henüz İzmir'deki topluluklar Olarak buna uygun değiliz Daha da çok küçüğüz çok yolun başındayız hı hı. Ama şöyle bir Hayalimiz var Biz de bunu kendi içimizde Konuşuyoruz birçok ürünü Topluluk destekli tarım Şeklinde yapabilirsek hı hı. E, Büyürsek Belki bu anlamda bir e, istihdam sağlayabiliriz ya da bu organizasyonla profesyonel çalışan kişiler de olabilir diye düşünüyoruz. Ama şu anda sadece bunlar düşünme aşamasında hı hı. bizim için henüz mümkün değil. Biz şu anda e, hacim olarak cep gönüllü olmak zorundayız. Evet zaten öbür o motivasyonla da devam etmemek gerekiyor sanırım. Şu anda durum bu aslında ve e, evet. gayet de keyifle, mutlulukla yaptığınız da bir evet. durum. Zamanı gelir, i̇şte. belki Türkiye şartlı, yani Türkiye şartlarıyla da çok alakalı bir şey bu tabii ki, sistemle de çok ilgili. Evet. E, dolayısıyla zamanla bunlar büyüdükçe ve geliştikçe e, bakılır evet. diye. <gülüyor> Modeler <gülüyor> elindeleşebilir. Bir sene içinde bile kendi verdiğimiz kaç buçuk kararda kendi içinde değişikler yaptık. Hı -hı. Çünkü hani yol bu bir yolculuk, biz çıktık ama bilerek çok da bilerek çıkmıyorduk. Sadece ne yapabiliriz de çıktığımız bir yolculuk bu. Hı -hı. Biz de büyümek daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Yani topluluktaki ekip büyüdükçe daha çok iş yapabiliyoruz. Üç kişiyken daha farklıydık. Şimdi on üç kişiyiz. Belki yarın yirmi üç kişi olacağız hı hı, koordinasyonda. Evet. Büyüdükçe daha çok iş yapacağız. Keşke da yani bu organizasyonları e, büyütsek e, sistem sağlasak. Hı hı. Yani hayatını bununla geçinecek insanlar da olsa. Hı hı. Ama bunlar henüz şu anda hayal. Öyle evet, şey. evet, anladım. <gülüyor> Tamamdır. Ama ee, şey, yani çok toplumda e, sayı galiba zaten e, işler o kadar azalıyor ki ve çok keyifli oluyor. Hı. Ve yük gelmiyor, gönüllü çalışan arkadaşlara yük gelmiyor. Paylaşıyoruz sürekli işlerimizi, pastlaşıyoruz. O anlamda hiçbir yük olmuyor bizim için. Evet, ne güzel. Ben e, programı sonlandırmadan önce bir de e, şeyi sormak istiyorum. Şu anda ee, o listeye, listeyi görmek isteyen dinleyicilerimiz varsa e, size katılmak hı hı. isteyen dinleyicilerimiz varsa çünkü o gruba e, birilerini koy, sokmaları gerekiyor herhalde o kişilere nasıl size ulaşabilirler? Evet. Aslında şöyle oluyor. Şahsi olarak bize ulaşıyorlar. Yani Facebook üzerinden e, bizim yani geto olarak aradığımız zaman geto kapalı bir grup olduğu için gije ekoloji topluluğu e, ben ya da birkaç tane koordinasyon ekibinden e, arkadaşlarım isimle çıkıyorlar. Biz o mesaj atabilirler. Bu şekilde yardımcı olabilirim. Yani esim Pamuk ben, benim adıma. Yani Hı -hı. şu anda henüz grubu açıp açmama konusunda bir belirsizliğimiz devam ediyor. Hı -hı. Büyümek, yani kontrolsüz büyümekten Hı -hı. korktuğumuz için. Ee, evet. Açıp tutmaktan o yüzden en Bu da topluluğumuz içinde tartışılan bir konu zaten henüz. Hı -hı. Belki ileride açacağız. Çünkü belki yanımızda kış bit bir grup daha bölüneceğiz. Öyle Hı -hı. hayallerimiz var bir sonraki şeyde adımda. Yani e, beni bulabilirler öyle söyleyeyim tamam. şu anda kapalı grubuz. Ben gönüllü olarak herkese destek yardım etmekte hazırım. Koordinasyondaki diğer ekiptenin arkadaşlara da belki ulaşabilirler. Esin Pamuk o şekilde, değilim o zaman. Şimdi, evet Esin, esin Pamuk ne? olarak Facebook'ta bana özelden mesaj atarlarsa mutlaka yardımcı olurum. Hı hı. E, aramıza çok isteriz e, yeni arkadaşlar katılsın büyüyelim. Evet belki doğaldan, İzmir'de İzmir'de yaşayan e, insanlar belki bu programı dinliyorlarsa şu anda tam da böyle bir şey arıyorlarsa belki duymadan duymayan bilmeyenler de en azından haberdar olmuş evet. olurlar. Evet, e, kapımız sonuna kadar açık. Üreticilerimiz bizleri bekliyorlar bizim gibi bilinç tüketici bekliyorlar Hı -hı. onlar da çok mutlu oluyorlar çok güzel keyifli işbirliği yapıyoruz güzel gıda besleniyoruz çok, o, çok... herkese kapımız açık bu konuyla ilgilenen herkese yani çok... bizi bulabilirler gıda toplulukları.org diye buradayın desteklediği bir site var Hı -hı. oradan da bilgi alabilirler. Ee, Çok buğday ilgi sayfamız var. Daha yerelden buğdayın yaptığı aktiviteleri, İzmir'de olan bu bölgede olan şeyleri paylaştığımız bir Facebook sayfamız var aynı zamanda buğdayında. Hı hı hı. Ee, yani buğday olarak da biraz yerelde İzmir'de buğday Ege olarak e, daha pratik güzel şeyler yapalım diye çabalıyoruz. Onunla da bir çabamız, şeyimiz var, çok çalışmalarımız var çok umut dolu bir çaba i̇şte böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel anlat güzel şeyler yapıyoruz, yapacağız çoğalırsak daha da güzel olacak herkesi bekliyoruz gıda topluluklarına buğdaya, buğdaya, egeye İzmir özelinde bu bölge için söylüyorum mutlaka evet yani, güzel, bir şeyler yapmak aslında çok kolay ee, küçük adımlar küçük topluluklar bu şekilde çok daha e, pratik bir şekilde somut bir şeyler yapabiliyorsunuz bu anlamda gıda topluluklarıyla birlikte Evet, çok teşekkürler Esin. Ee, Biraz heyecanlandım böyle. Hayır, şey çok oldu. güzel. <gülüyor> hayır gayet. E, gönlümden e, anlatmaya çalıştım. Çok heyecanlıyız, güzel şeyler yapıyordum. Ağzına çok sağlık, ağzın, hepinizin. Eline sağlık, herkese de selamlar. E, kolay çok gelsin. Teşekkür <gülüyor> çok teşekkürler. Çok teşekkür sağ olun, hoşça kalın. Görüşmek günler, üzere. üzere, sağ olun. E, bu haftanın da sonuna geldik. E, hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere.